رب عبود بك من مزات الشياطين وعبود بك رب يحضرون عبود بالله من الشيطان الرجيم سب الله الرحمن الرحيم وَمَنْ خَافَ مِنْ صدق الله العظيم الله منفعنا العظيم Mubaric lana fi rabbil alemin estağfirullah al hayyel qayyum hasaltukum bil hayyel qayyum illezi la mut ebeda ve defaacaankum suve la havle vela kuvvete illa billa il ailele azim Allah'ım dinini dünyaya hakim eylesin. Allah'ım bizleri hakkı tebliğde muvaffak eylesin. Rızasına muvafık şekilde muvaffak eylesin. Rızasından ayrılmaktan, taviz vermekten ehl sünnet dairesinden kıl katar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hangi ortamda, hangi şartlarda, hangi efendim teklifler karşısında kalırsak kalalım Rabbim rızasından ayırmasın. Amin. Amin. Ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Yani Allah'a sığınmak lazım. Kaymamak için bu yollardan ayrılmamak için insanların efendim Şartları olur, teklifleri olur, ortamlar değişir, efendim, insanların akılları değişir, dün başka söyler, bugün başka söyler. Allah'ım bize ölünceye kadar hak sözü söylemeyi nasip et. Amin. Batıllardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Onun için biraz acele edeceğim. Ee, ama oradan da sohbet devam edecek. Yine siz dinlersiniz inşallah. Bilim dersimizde Şekik-i Belhi Hazretleri Büyük Veli talebesine Hatemi Asam Hazretlerine o da Büyük Veli meşhurlardan buyurdu ki sordu ki sen benim yanımda bu kadar zamandır talebelik ettin müritlik yaptın evet Sen benden ne istifade ettin? 30 sene bana hizmet ettin. Yani hizmetlerken onlar yemeğini, çorbasını pişittirmez adama. Yani yanımda bulundun sohbet manasına. Ne tahsil ettin? O da söyledi ki Hatem Hazretleri ilimden sekiz fayda istifade ettim. Ee, kazandım. Onlar bana e, yeter Yani amel etsem başka bir ilme ihtiyaç duymam. Çünkü halasımı, kurtuluşumu e, bu sekiz meselede buluyorum ve biliyorum. Şakı gazetelerde dedi ki o faydeler nedir? E, bunların hepsi işte sığmadı. E, birer birer okuyoruz. Belki bir daha derste bitiririz inşallah. Birinci fayda neydi? Geçen ders okuduk. Ben yaratıklara baktım hepsinin bir sevgilisi olduğunu maşuk olduğunu gördüm fakat kimi sevdikleri ölüm hastalığına kadar onun arkadaşlık ediyor kimisi kabrin eşiğine kadar gidiyor ee, en nihayetinde kabre giren yok hepsi dönüyor ee, ve şahsı tek başına ameliyle beraber bırakıyor o zaman düşündüm baktım ki sevgili esas sevgili en değerli mahbub ne olmalı? Kabre benimle giren, e, bana orada yoldaş olan ve yalnızlık içimi benden uzaklaştıran bir sevgili olmalı. Bu da ne olabilir? Anam gelmez, babam gelmez. Oğlum kızım yukarıdan bırakır gider. Bir saat bile fazla durmaz mezarın başında. En sevdiklerindeki bir saat bile yani cemaat dağıldıktan sonra bir saat bile durmaz. Bu nasıl işti ya? Baktım ki salih ameller benlen kabre iner. O halde benim sevgilim e, gönlümü bağladığım dostum kim olsun? Salih ameller olsun. Yani şu kıldığımız namazlar, şu cemaatler, şu salavat-ı şerifeler Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem zikirler en fazlalettisi Sübhanallah ve Elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alihine azim Bunların hepsini hakkında, faziletleri hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuş. Ben de ne yaptım? Salih amelleri kendime ee, dayanak kabul ettim. Kabrimde kandil olsunlar. E, bana enis ve yoldaş olsunlar. Özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında hatim dualarında geçiyor. Allah'u ve Kur'an elena fid dünya karina. Bak hep ezberliyorsunuz ha. Nereden biliyorsun onları? Çok bulundunuz şey cenaze dualarında. Evet. Allah cealli Kur'an elena fit dünya karina Ya Rabbi Kur'an'ı bize dünyada ne eyle? En yakın arkadaş eyle. Ve fil kabri munisa Kabirde bize Kur'an'ı ne yap? Enis ve yoldaş eyle. Bu dualarda var ya. Ve ala suratı nura Kabir, Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçerken Kur'an-ı Kerim'i bize ne yap? Nur yap. Ve evet. Cennet'i Cennete doğru bize ne yap? Rafika Yoldaş, arkadaş olsun cennete bizimle gelsin. Ve minen nari Cehenneme karşı Kur'an-ı Kerim'i bize ne yap? Sitran, örtü yap. Ve hicaba Perde yap. Ya duaların manalar ne kadar önemli değil mi? Hoca efendiler hatim duaları yapıyorlar. Evet Allah'ın fazlı keremiyle Hazreti Kur'an'dan dünya ve ahirette bizi ayırmasın. Evet, salih amellerin başı. Efdalü ibadeti ümmeti. Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi. Kur'anül Kur'ani. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Nazara. Yani yüzüne bakarak. Hafız da olsan o ezberlemek için olursa dinletirken o başka. Ama zikir için okurken hafızda olsan eftal olan nedir? Bakarak çünkü bakmakta ne var? İbadet var. <gülüyor> Beş şey ibadettendir. Ennezaru fil musafi. Musafa bakmak ibadet. Okumasan bile bakmak ibadet. Tutmak ibadet. Parmağından sürmek ibadet ve'n-nazaru venna, Kabe bakmak, vănazarul i-a adi-l anne babanın i-a bakmak, vănazarul nazaru a adi halim, a bakmak, vănazarul i-a adi-l bakmak, zemzem gemes, kuyusu, dere, şeyi açık değil ama gemes, suyu böyle va, va, kavanoz içine gemes, şeye gemes, gemes, gemes, i gemes, gemes, gemes, gemes, gemes, Cemzeme bakmak bile günahları silgiliyor. cemzem başka bir şeye benzemez. Ee, ne niyette içerisinde o oluyor. Dolaşıdan Musaf'a bakmak. Ümmetimin en eftal ibadeti, Kur'an-ı Kerim'i bakarak okumak. İşte harflerini düzgün çıkartmak lazım. Talimine, tecvidine, riayet lazım. Talim tecvid üzere bilmediğiniz sureleri okumamak lazım. Yani namazda caiz olacak kadarında mutlaka talim tecvid öğrenmeniz lazım. Bir iki sure. Geri kalanında da e, talim tecvidine riayetiniz yoksa işte öyle e, onları da mesela tebarekeyi merak etme, ediyorsunuz. Fazileti çok. Secde suresi bunlar sünnet her gece okunuyor. E, bunları hiç olmazsa e, bir düzgün ağızla bir e, hafız efendi veya işte o, düzgün okuyabilen birinden bir talim alıp Efendim, o sureleri Yasin Şerif çok heves ediyorsunuz, rağbet ediyorsunuz. Yasin Şerif ne demek? Bir kere Yasin Şerif okusa, on kere Kur'an-ı Kerim katletmiş olur. On kere. Ben kara Yasin rıla ve cilla fi leylatin. Bir gecede Yasin Şerif'i Allah rızası için okusa, gıfer Bütün günahlar af olur. Ben kara Yasin sadren Nehar. Kolayet haceti. Gündüzün ortasında bir derdi muradı olsa, Yasin şerif okusa hemen o haceti görülür. Ben kara Yasine evvelle nehar ortuya mi? Gündüzün başında Yasin okusa işe giderken o gün bütün kolaylıklar ona verilir. Ben kara Yasine evvelle gecenin başında Yasin şerif okusa ortuya yusurayev O gece ne kadar zorluk olsa ona kolaylık verilir. Yasin limar kuretle. Neyi et lokunusa olur? Makara ca'yun illa şebia. Hangi aç okusa mutlaka doyar. Makara mesjun illa hal kullisa. Hangi hapisteki okusa mutlaka kurtulur. Efendim, çıplak elbise bulamayan okusa mutlaka Allah ona giydirir. Yani sebep yollar. Makara meridun illa şufia. Hangi hasta okusa mutlaka şifa bulur. Maqara musaferun illa Urein fi ala Yolcu okusa sefere çıkmış yolculuğunda yardım görür. Yasin-i Şerif. Acayip bir şey yani. Çok atış i Şerif var hakkında mesela. Ama Yasin-i Şerifi de e, ne diyorum size? E, yani hafız gibi bütün Kur'an'ı okuyamayabilirsiniz ama bu fazileti hakkında varid olan bir Yasin-i Şerif, bir Tebareke-i Şerif, bir Secde Elif Lâm Secde-i Şerif, Duhani Şerif bunlar eee Hoca ben de hafız olalım daha iyi yani. Sen de bir şey bırakmadın. Mübarek adam. Nerede hafız olacaksın? Söylediklerimi toplasan bir cüz eder. Bir cüz etmez. Şu söylediklerin bir cüz etmiyor. E sen 30 cüz'ü nereden ezberleyeceksin Bari bir şu 4-5 tane önemli sureyi bir hafız efendiden veya güzel okuyabilen birisi sen burada galet okumuyorsun. Yanlış okumuyorsun. Bu okuduğun harfler manayı bozacak bir durum yoktur. E, şeklinde bir tasdik almak lazım. Bir tasdik almak lazım. Aksi takdirde çok mana yanlışlığına sebebiyet verecek şekilde halat okumalar kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz olur. Talim de çok ince kurallarını kastetmiyorum. Yani çok ince kurallarını kastetmiyorum. Ama manayı bozacak şeylerden mutlaka sakınmak icap eder. Fazilet de çok. Kabirde azaptan kurtuluş için, cennette dereceler, salih ameller mezara geliyor, en başta Kur'an-ı Kerim geliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'e inanmak, başta, 50 sünnete göre itikad tasıhı, en başta onsuz hiçbir amel fayda vermiyor. E ondan sonra, e, işte ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an okumak. Tabii ki farz namazlar, farz oruç, farz hac, farz zekat ayrı bir şey. İslam şartları konuşmuyoruz. Ama nafile ibadetler, ile amal, Yani faziletli ameller, ahirette sermayemiz bunlar olacak. Yüzümüz bunlarla ak olacak. Mezara bunlar bizden gelecek. Mahşere bunlar bizden gelecek. Baksana ne diyor, duaya baksana. Sıratta bize ışığımızı bunlar temin edecek. Kabir yapayalnız yer ya. Kimse yok. Sadece Kur'an-ı Kerim var. Bu ne acayip bir şey. Salih amellerimiz, diğer amellerimiz de var. O zaman buna emek etmek lazım değil midir? Düzgün okuma gayret lazım değil midir? Bunun için vakit harcamak lazım değil midir? Yazık günah değil midir bu milletin evlatları, ha, hafızaları, teyit gibi e, her şeyi alacak yaşta 3-5 yaşından itibaren ne fuzuli şeylerle meşgul ediyorlar. Değil mi? O kitaplarda, okul kitaplarında yazan bilgilerin nerede faydası var? Nerede? Dünyada bile faydası yok. Adam üniversiteyi bitirmiş kaç kişiden duydum? Okullarda, oku, okuduklarımdan bir tane fayda görmedim diyor. Yani hayatta karşıma çıkmadı. Diyor. Efendim. Rusya'nın bilmem neresindeki, ırmağın dibindeki taşın adı nedir ya? Bana nedir ya? Bana nedir ya? Bilmem ne, ırmağı nerede bilmem ne. Gidersek görürüz. Gitmezsek de farz değil, vacip değil. <gülüyor> farz değil, vacip değil. Efendim. Aa çok ayıp. Hoca Efendi... O kadar da meşhur adam olmuşsun. Sosyal bilgin sıfır. E senin de it ehli sünnet itikadın sıfır. <gülüyor> kabire girdin şu hallere cevap sıfır. Ne yapacağız? Kulu valla doğru okuyamıyorsun. Ahirette sana matematik, fizik, kimya mı soracaklar? Şimdi ölçen ne cevap vereceksin ahirette? Bu dünyada bütün öğrendiklerin kabire kadar gitmez ve dünyada bile fayda etmiyor. Be. Kabirde ne edecek? Yani çok yazık o kadar üzülüyorum ya. Çanta ellerinde sabah akşam gel git. Bu çoluk çocuk perişan oldular ya. Kaldırımları efendim yıprattılar. Eskittiler. Elbiselerini eskittiler. Her elbise değiştir. Çanta değiştir. Kitap değiştir. Görende bir şey var zannedecek. Bütün okuduklarını toplasan bir talimli inna-ta bilmez. Yazık ya. Secde suresini bilmiyorsun. Tebarekeyi bilmiyorsun. Tebarekeyi bilmiyorsun. Ondan sonra efendim Yasin Şerif'i bilmiyorsun bu ne demek? Ondan sonra yeter mi? Yetmez ki manayasını bilecek tefsirini bilmesi de lazım. Ee, bütün Kur'an-ı Kerim bize indi her ayetten nasibimiz var onlardan ne biliyor yani? Neresinden tutarsak elimizde kalır bu mesele. Allah'ım bir an evvel İslami bir nizam nasibi. Allah'ım Kur'an'i bir düzen nasibi. Allah'ım çoluk çocuğun Kur'an ile yetiştirilmesi nasibi. اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاتِ خِصَى Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye ve teedib ediniz. Hadis-i şerifinde buyuruyor. حُبِّ نَبِيكُمْ Peygamber sevgisi. Sallallahu teala. Nerede onun siyeri, nerede onun doğumundan vefatına kadar yaşadıkları, nerede onun sünnetleri, nerede onun hasletleri, nerede onun faziletleri. Birkaç tane bir şey klişe yapmışlar. Hep aynı şeyleri tekrar edip duruyorlar. Yüzlerce, binlerce cilt kitap yazılmış bu konuda yani. Hangisinin tafsilatına giriyorlar? Onun sev sevilmesi için ne kadar bilinmesi lazım bir defa? Ve hubbe ehli beyti, ehl beyt sevgisi, torunların sevgisi, 12 imamın sevgisi tabi o 12 imamla kalınmaz. 12 imamın doğurdukları bütün kıyamete kadar nesil devam ediyor. Bütün evliya Allah seyit. Şah-Nakşibend Hazretleri Seyyid, Abdugaz Gela Hazretleri Seyyid, Ahmet Rufa Hazretleri Seyyid, Ebul Hasan Şahzeli Hazretleri Seyyid, İbrahim Cüsuk Hazretleri Seyyid, Ahmet Bedevi Hazretleri Seyyid, Zaten hep tarikatleri Kur'anlar falan, hep Seyyid zatlar. Mevla onlara nasip etmiş. E, yani bu ehl Beyt bu, bu sevgisi. Ve kiraatil Kur'an. Çocuklarınızı ne üzere terbiye edin? Kur'an kiraati ve tilaveti üzerine tehdim ediniz maalesef yaz kursuna gönderiyor yani yazın tatilinde bir şeyler öğreniyor bir dahaki kışa yaza kadar o öğrendiğini unutuyor Efendim, her sene aynı şeyleri oku e bir daha seneye kadar kafada kalır mı tekrar edilmeden her taraf medrese olması lazım çoluk çocuk o medreselerden yetişmesi lazım o sonra bülbül gibi böyle falan tilavet edebilmesi lazım ne güzel olur cennet olur o zaman tam vatanımız ya Allah'a, İslam vatanlarına da, bizim vatanımıza da. Ya Rab bütün çoluk çocukların, bütün yani herkesin çoluk çocuğu. Hazreti Kur'an ile müetteb olduğu bir e, nizam ve düzen bize nasip eyle. Ya Rabbel amin. amin. Amin. işte ama bari elimizden gelen kendi çocuğumuzda yapalım da gerisine de amin diyelim. Kendi elimizden gelen gayreti gösterelim. Hadis-i şerifte olunuyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel mu'mine salih bir mümin Allah'ım salihlerden eyle. Amin. Tevfenna Canımızı Müslüman olarak al. Amin. Hükna bis salihin. Bizi salihlere ilhak eyle. Salih ne demek? İyi demek. İyi neye göre? Allah'a göre Allah'a göre salih ne ile olur? Yaptığı ameller ameli salih olursa olur. Adamın ameli fasitse, bozuksa o adam ne olur? Fasık olur. Adamın ameli salihse o adam ne olur? Bütün işleri salih. Yani kabul elverişli. Mevla razı o amellerde. O zaman adamda ne olur? Salih kimse olur. Salihlik öyle bir makamdır ki yani peygamberler bile onu istiyor. E, Yusuf Aleyhisselam duasında Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tevfeni Müslüman, beni Müslüman olarak öldür. Ve Halbuki peygamber. Peygamber olduğu halde ne diyor? Beni salihlere ilhak eyle. Yani salihlik hepsinin üstünde bir. Hep bütün peygamberler salihtir. Bütün sıttıklar salihtir. Bütün şehitler salihtir. Ama bu üç makamda olmadığı halde iyi amel işleyenler de dördüncü basamakta salihtir. Onların üstüne ilave mertebeleri var. Neyse peygamber olacak halimiz yok. Sıttıklık çok zorlaştı. Çok zorlaştı sıttıklık. Sıttığı bırak sadık olsak yine kurtaracağız. Sadık normal doğru adam demek. Sıttık çok dost doğru adam demek. Şimdi dost doğruyu parmakla marmakla da gösterilecek kalmadı. Sadık bulsak yani sahtekar olmayacak kazip yalan konuşmayacak. Yalan konuşmayacak adam da parmakla şimdi başladı parmakla. Bu adam yalan konuşmuyor deseler aa ne güzel maşallah. Çünkü neden? Her taraf yalancı dolduğu da için yalan konuşmayan adam parmakla gösteriliyor. Eskiden Neydi? Herkes doğru konuştuğu için bir kişi yalan konuşsaydı bu yalan konuşuyor derlerdi. Şimdi de bu çok doğru adam deniyor. Çünkü herkes yalancı olmuş. Allah muhafaza ya. Amin. Salih bir mümin nerede? İnşallah oluruz. Derecemize göre oluruz yani. Derecemize göre oluruz. E izamete öldüğü zaman, feru'en min beyti, evinden kaldırıldığı zaman evinden veya da öldüğü yerden veya neyse Morklara falan yollamamak lazım yani. Evde tat, bir gecede kalsa... ...evde saklamak iyi olur. Evine ünsiyet eder. Evinde yanında okunur falan. Yani o morka falan... ...kaldırılarsa... ...o da mahzun olur. Ölen kişi de mahzun olur yani. Orada... ...bir gün bile beni... ...evime koymadılar diye. iyi bir şey olmaz yani. Onun varisleri açısından. Not olmaz şey değil, haram değil ama evinde olsa güzeldir. O etrafında okunsaydılsa evinden kaldırıldığı zaman istakbele <gülüyor> cunudullah teala Allahu Teala'nın orduları karşılar onu. Kapıdan bütün ordular bekliyor. Halbuki Bagas'ın garibanın biri Salih bizat yani şimdi böyle fakir fukaradan güzel adamlar var ibadet takva tarikat ehli zikrini yapmış ölüyor öldüğü zaman kimse de aramıyor yani çok meşhur biri değil zengin biri de değil onun için e, çevresinden birkaç kişi tanıyanı var e, cemaati da kalabalık olmaz ama e, sen salih ol Mevla'nın ordularını Mevla gönderiyor sen salihlerden ol göz görmesin minel meleketi meleklerden ordular karşılar ibi min-Allah-u Teala allah Teala'nın müjdelerini ona veriyorlar. Senin, benim bir şeyden haberim yok. cenaze kim karşılıyor? Diyorlar işte sen kazandın, kurtardın, cennete gideceksin falan Ona müjdeler veriyorlar. Fe-asrâhu iblis-u O zaman iblis bir bağırış bağırır. Şeytan bir nara koparır. İşte bu şeytanın naraları da duyulmuyor. Yani bunlar hep gaybi şeyler. Ama bu oluyor. Melekler onu duyar mesela. يَسْرَ مُؤْمِنَا جُنُودُ İblis babaları yani. En büyükleri. O bağırınca bütün orduları da toplanır. Başına. Ne oldu Efendimiz işte? Şimdi şeytanın sevindiği olaylar çok bu dönemde. Bağırdığı olaylar çok az. Yani üzüldüğü olaylar az. Niye? Salih adam az. Salih amel az. Her şeyin şeytanı sevindiren işler. Şimdi bu şeytan bundan üzülüyor. فَيْقُولُ diyor تَقَلَّ سَعَدَى بِنْكُمْ Ya diyor bu kadar iblissiniz her tarafı doldurdunuz her türlü fitne fesat elinizde vesvese Allah imkanı vermiş size bu adam nasıl kurtuldu da cennete gitti ya diyor. Bu sizin elinizden nasıl kurtuldu diyor. O reisleri iblislere bağırıyor. Azar ediyor. Fe i̇şte kulune. iblisler diyorlar ki abden yani masumez. Allah korumuş adamı günahlara yanaşmadı biz ne yapalım diyorlar. Adama da gidip zorla günah yaptıramazdık ki. İşimiz vesveseden ibaret. Biz öbürlerine de zorlan bir şey yaptırmıyoruz ki bir fısfıs veriyoruz içine. O zaten hazırmış. Oo ne güzel diyor. Hadi diyor git diyor şu filmi seyret diyor ona. O da diyor zaten bilet almıştım diyor. <gülüyor> i̇blis de diyor ki o zaman ben başkasıyla meşgul olayım. Sen devam et diyor. Yani mesai bile harcamıyor iblis. İblisin haber olmadan erik bilet almış. Ya dacă ai văzut că ai văzut că defin işlemi yapılıyor, ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai rasi. Namaz ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai văzut că ai Anam, babam veya karın kocan kimse... Tembel olanın başına öbürü geliyor ya... Kaldırmak için. İşte o zaman da namaz gelecek baştan mezarda. Onu düşün. O başına namaz için gelene... Efendim... itibar et. Söz dinle. Laf, hatta teşekkür et. İyi ki beni kaldırıyorsun. Ondan sonra... Vassavmu oruç geliyor. Ayakların tarafına ne geliyor? Oruç. Yani Ramazan-ı Şerif farz oluştur. Nafile oruçlarında varsa... Bol bol gelir. Bol bol gelir. Ayak tarafına geliyor. Ve meşgül el mescidi. Mescide giderken adım atıyorsun ya buraya geldin şimdi. Namazlara gittin, cemaatlere, sohbetlere. O adımların geliyor. Bunlar hep şekillenmiş en güzel surette, nur gibi geliyorlar. O, orada ananı mı istersin Sen ananı istemezsin. Ne yapacağım ana mı dersin? Yani onların suretleri nur gibi ya, onlar sevimli. Mescitlere yürümesi ve faati Ve Nıtaatû diğer taatleri ibadetleri zikirleri tesbihleri rabıtalları murakabeleri ve zikruhu zikirleri işte okudu Subhanallah be senelerdir okuyor şu dua şu zikir şu dua anlatıp anlatıp dergileri kitapları doldurduk ta eksik çok var bu taatler ve zikirler giriyor an yemiini sağ tarafına ve şimali sol tarafına ve tenahhas sabru fi nâhiyetil kabri sabır, çilelere, musibetlere hastalıklara efendim, sabırlı olmak, yani Allah'tan razı olarak tabi ki bu sabır amellerin en üstünü amellerin en üstünü sabır, çünkü sabrın müteallekatı Sabur sabır sadece hastalığa sabır değil e, namazlara, ibadetlere devam sabır ister bir kere değil, iki kere değil, günde beş kere, beş gün değil, on gün değil böyle ne kadar Efendim, diğer zikirler, ibadetler sabır ister. Günahlardan sakınmak sabır ister. Her dakika günaha teşvik var. Sabır. Ondan sonra hastalıklarda tabi o en art derecede. Çünkü zaten Allah veriyor e, Celle Celaluhu verince dayanacaksın. Ama razı olursan kazanacaksın. Ayrı dava. Ama e, emirlere devam daha bir zor. Onun derecesi o 300 derece bu 600 derece e, günahlardan sakınmak daha zor. Çünkü nice 5 vakit namaz kılanları buluyorsun faizden kaçması az. Nice oruç tutanları görüyorsun. E, gıybet etmeyen çok az. Yani haramdan sakınmak yüksek seviyede zor. O düşün onun mertebesi 900 derece. E, sabır kabrin kenarında duruyor. Amellerin en faziletlisi. Fe yeb'asullah taala keninden narunukan minen nari. Allah Teala mezara cehennemden böyle bir boyun çıkıyor. Cehennem şu anda mevcut. Kabre girde girenlere cehennemden bir böyle bir gerdan gibi çıkıyor böyle bir şey. Yani... E, konuşmacı gibi. Fethi bin Kıbeli Başından doğru ona azap etmeye doğru... Onu teftiş etmeye... Onu bir deşmeye... Bunda benlik bir şey var mı? Yani... Azap edebileceğim... Buna ceza verilecek bir nokta var mı? Baş tarafından geliyor... Gerdan yani böyle bir boyun gibi... Hani şimdi mesela var ya... Şeyler çıkıyor... E, ne diyorsunuz onlara... E, yok yok şimdi yaptınız ya robot robotlar böyle robotların bir şeyleri var ya böyle bir şey çıkıyor bir şey iniyor kendi kendine Böyle Mevla Teala bir şeyler yaratmış cehennemden çıkan böyle bir boyun gibi gerdan gibi bir şey çıkıyor geliyor baş tarafından namaz başında durduğu için ileyki anne sen tanım tarafa yanaşma diyor fe innehu kâne muhafızan onruhu aleyye Ömrü boyunca beni muhafaza etti diyor. Şimdi de ben onu muhafaza edeceğim. Ömrü boyunca. Bir iki kere kılmakla olmaz. Arada bir gelmekle sohbete olmaz. Ömrü boyunca bana, bana devam et. Sen benden uzak dur. Fela yeti min nahiyetin min nevahiy. İlla ve cedemene Şimdi o cehennemin efendim azap elçisi ne tarafından gelse mutlaka oradan orucu buluyor. Oradan zikri buluyor. Oradan başka bir ameli geliyor. Bu bizi muhafaza etti. Biz de bunu muhafaza edeceğiz. <gülüyor> Allah-u Teala rahmetiyle o cehennemden gelen azapçıya ne diyor? Sen bundan imtina et. Tamam çekil git. Senin burada nasibin yok. Peki niçin bu adam salih adamdı? Bu niye geldi şimdi? Bunu rahatsız etti. Niye? kıymetini bilsin diye baştan rahatlık bulsa herkes böyle rahat zanneder baştan o zorluğu görünce sonradan da o çekilip gidince vay namaz neymiş oruç neymiş zikir neymiş anladın cennete bile gidenler evvela cehennemi görseler sonra cennete girseler nasıl olur cennetin tadını tatmış olurlar çünkü cehennemi görmeden cennete gitseler Ya bura herkes yerine gidiyor herhalde. Buralar rahat derler. Ama azabı bir görsene millet yanıyor. Allah sen bize ne nimet vermişsin ya Rabbi. Bunlar önemli şeyler. Öyle mi değil mi? Hastaneye hiç gitmese adam herkes kendisi gibi sağlam zannediyor. Bir hastanede baksa ki millet eli hortumlarla orasına hortum sokmuşlar. Nefes alamıyor. Boğazını kesmişler. Yandan vermişler. İdrar yapamıyor. Sondalarla biçmişler. Doğramışlar. Aa. İdrar yapmak neymiş ya? Yemek yemek neymiş? Çay içmek neymiş? Nefes alamıyorlar uu, şişeler, tüpler başlarına bir nefes bu neymiş? E tabi göreceksin de ondan sonra anlayacaksın. O düşün azap bir dolanıyor onu onda girecek yer bulamıyor. Mevla rahmetiyle onu sarf ediyor, def ediyor. Feekûlussabrul ile amal Sabır kenarda duruyor. Adam sabırlı. Dünyada sabretmiş hep Allah'tan razı gelmiş. Diğer amellere sabır diyor ki vaziyeti gördünüz diyor. Ama yani hiçbiriniz başarılı olavasaydınız ben devreye girecektim diyor. Ama bana lüzum kalmadı diyor. Yoksa diyor hepinizin yerine bir sabır olsa bir Müslüman da sabır, tahammül ama sabrın da usulü var, tarifi var. Şimdi bir ders, dinle bir ders, 50 ders sabır hakkında kitaplarda mevzu çıkar. Sabırda öyle laflan olmaz yani. Razı geleceksin, isyan etmeyeceksin, itiraz etmeyeceksin, beni mi buldu demeyeceksin, böyle düşünmeyeceksin, insanlara sıkıntı vermeyeceksin. Öyle millete yansıttıktan sonra da sabır olmaz ki yani. Zorunu, derdini ona buna, herkese onu dövdün, bunu kırdın. Karıyı, efendim hanımını e, rahatsız ettin bilmem ne. Şimdi buna da sabır denmez ki. Eziyetle sabır bir araya gelmez yani. Sabır demek sıkıntıları kendi bünyene çekip, Allah'tan razı gelip insanlara bunu yansıtmamak anlamına gelir. Bizimki biraz sabr'a benzemiyor. Sabır der diyor ki gör, gördüm neler yaptınız, yani onu kurtardınız. Ya kadrahi tu Siz olmasanız ben devreye girecek. Feleziukrunlu. Ama ben ona yine lazımım diyor sabır. Azığım ona, hazır bekliyorum onu. Ünda sıratı mizan Çünkü sıratta mizanda siz de baş edemeyebilirsiniz. Sıkıntılar çoğalır sıratta. Çengeller çeker cehennemden aşağı. Çengel takılır köprünün üstünden çeker altına cehenneme doğru. Mizanda sevap günah tartılır. Tabii ki namazın sevabı belli, onun sevabı, bunun sevabı. Sabır inne ma ve's sabirun ecrahum bir gayri Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecek. Her amelat hesaplı. Sabredenlere Mevla onları mahşerde böyle ortaya alacak ve buyuracak ki ücretiniz bana aittir. Ve başlarından aşağı sevaplar ve dereceler dökülecek. Onu gördükleri zaman sabredenler diyecekler ki keşke dünyada etlerimiz makaslarla lime lime doğransaydı burada sevap çok güzelmiş. Biz az bile çekmişiz diyecekler. Bunu nerede hatırlayın? Helima'nın eşek hikayesi gibi Karada yüzme bilip de denize düşünce boğulmayın. Bunu nerede hatırlayın? Başınıza istemediğiniz bir şey geldiğinde hatırlayın. Cübbeli hocanın bu laflarına. Tamam mı? Bunu şimdi burada konuşmakla olmaz. Başınıza ve alemenne fissabri alama tekrahu hayran kethira hadis-i şerifte İbn Abbas Hazretleri ey gulam, ey çocuk dinle beni diye buyurduğu uzun bir adet ekseli okuyorum. Peşinde sonunda bu geliyor. Bazı rivayetlerde bu yok ama bazı rahatlarda bu var istemediğin şeye sabretmen de çok büyük hayırlar göreceksin istemiyorsun araban bozuldu kırıldı, ayağın kırıldı efendim başın bile kırılır ne olacak yani oran ezildi, hanımına bir şey oldu çocuğuna bir şey oldu hele çocuğuna bir şey oldu ne kadar üzülüyor insan malın yandı, orası yıkıldı belalar peş peşe geldi ya Rabbi sendendir Inna ali ve inna ali rajon. Pis-a nimil când este din Japma, pis-a nimil când este din Japma, pis-a musibet. Ya Rabbi din Iis. Și în cazul în care al meu, ziua lui, Ama görüyor musun? Şöyle oldu, böyle oldu. El alemin işi rast gidiyor. Benim işim hep niye ters gidiyor? Adam namaz kılmıyor. Karşıdaki zındık. İşte efendim herifte ne para var ya? Ben efendim, anam ağlıyor teheccüt meheccüt. Beş vakit namaz. Para yok, bir şey yok. Aç kaldık. <gülüyor> He? Kime ne diyorsun ya? Kime ne anlatıyorsun? Ya? Namazı kimin için kılıyorsun ya? Kendin için. Ama maalesef fakirle sabır Faize, harama, rüşvete bulaşmaya dizim yok. Ee, harama bulaştıktan sonra bu sabır mı olur? Bu sabır mı olur yani? Ben zordayım, dardayım. E sabır nerede? Sabır. Orada lazım. Onun içindir ki, evet, yine buna münasip bir hadis-i şerif, şerh -i sudur e, bi ahval mevta'ül kubur İmam Suyut-i Hazretler'in eseridir. Al kitabı tümden ders yapsak yani. Ölülerin ve kabirlerin halleri hakkında gönülleri şer, şerh eden, ferahlandıran bir eser. Elini aldın bırakamazsın. O mübarek eserde diyor, müverrak el acili müverrak el acli kattesallâ sirrahû çok büyük deli. Bu zat tam vefat edecek. Hatta vefat etti sandılar üzerinde örttüler. Hadse Ali Efendi'ye de olmuş öyle. Hadse Ali Efendi Hazretleri Var. Mehmet yaptı diyorlar üstünde örttük, Canı çıktı diyorlar. Evliya Allah'tan biri gelmiş. Hiç tanımıyoruz diyor. Oğlu falan anlatıyorlar orada kitapta. biri gelmiş hemen bu sürmüş kollana falan. Biraz sonra canlandı, dirildi ama diyorlar vefat etti. Çünkü şeyi çıktı bütün diyorlar. Buz oldu diyorlar. Allah. Böyle o işler oluyor. Ama eceli demek daha gelmemişti. Kaç nefes devam edecek? O zaman o sana 50 senesinde bu. 91'de mi vefat etti? O zarar yaşıyor tabii. Böyle zatlarda böyle haller olur. Ama onun eceli yine ne zamandır esas eceli? Öldü o zaman. Üstünü örttüler Dedik ki vefat etti. Baktık bir nur gördük. Başından çıktı. Tavanı yaktı yani. Tavanı yırttı gitti. Sonra bir nur gördük. Ayaklarından çıktı gitti. Sonra ortasından bir nur gördük. Çıktı. Ama görüyor herkes görüyor yani. Böyle evliya olmak lazım değil yani. Gördük diyorlar. Gördüm. Sonra yüzünü açtı diyor. Halbuki öfat etmişti. Demek ki daha yani. O arada böyle bir hal oluyor sonra nefesi var da. Yüzünü açtı. Dedi ki bir şey gördünüz mü? Soruyor bize. Dedik biz olsak zaten hortladı diye. Küllün kaçarız yani. İlim yok bir şey yok bizde. Ne hortlayacak ya? Mevla konuşturuyorsa onu ahirette haber var. Dinlesene. Dedik evet Efendi Hazretleri. Gördük. Dedi ki ben her gece secde suresini okuyordum. Çünkü sünnettir. Resulullah s.a.v. Secde ve tebarekeyi okumadan uyumazdı. E bu davut hadisi. Kâne lâ yenâbu. aleyhi ve sellem uyumazdı. Hatta ekra elifle amimes secde 3 sayfa secde suresi. Cuma sabahları kıldırıyordum ondan ya. Elifle amimes secdeyi okuyordum. Başımdaki nur gördünüz. Başındaki 14 ayet. Ayaklarımdan çıkan nuru gördünüz. Sonundaki 14 ayet Ortamdan çıkan nuru gördünüz, secde ayeti. O bir buçuk sayfa sonra secdeye gerektiren ayetin kendisi de ortamdan çıktı. Allah Allah. Niye geldi bunlar? Bana şefaate geldiler. Ne kaldı? Tebareke kaldı, tebareke içimden çıkmadı, o kenarda bekliyor. Ne güzel korumaları var, değil mi? Ahirette ne güzel muhafızları var. Sonra vefat etti, o anda öldü. Ama ne büyük bir haber geldi bize ya. Ben bu kadar hadis gördüm, secde suresini yani Efendimiz okurdu diye ama sadece sünnettir okurdu. Bu kadar. Bizim nefsimiz de illa fazilet duymak istiyor. Nefis. Bu kadar kitapta da arıyorum ki bu secde suresini okumadım fazileti, ben de sabahlara kadar kitap okuyan bir adamım ya, yani. Sabahlara kadar. Ya diyorum bu secde suresi, halbuki bizim Efendi Hazretleri, ah bizim Efendi. Evladım, bir şey sünnetse fazilet arama, bütün faziletler ondadır. Ama insan yine de ne duymak istiyor? Yani kaç sevap, matematikçiyiz ya böyle, kaç cevabı var, kaç huri, kaç gılman, kaç vildan, kaç kasır, kaç köşk, kaç saray, böyle ucuz ucuz işler. Ahiret içinde ucuz demeyiz, dünyayı göre çok pahalı ama evliya Allah'a göre ucuz. Şimdi bunu gördüm ya inşallah bundan sonra ara sıra yani çok eşkallerim var meşguliyetlerim de. Ama bırakmamak lazım. Evvelce hep okurdum. Bazı işte çok telaşım oluyor, hastalığım oluyor falan. Gördün mü şimdi? Neymiş Seyze Suresi? Nasıl adamdan nur olmuş çıkıyor? Evet, Mutarif İbni Abdillah Kardeşim, bu da büyük veli. Her gece secde suresi, tebareke suresi bunlara devam ettiği için. E zaten sünnet. Uyumazdı diyor. Bir de yolculukta bile terk etmezdi meselesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seferde, mesela namazların önündeki sonundaki sünnetleri terk ederdi. Yolculukta, seferi mesafe meselesinde. E, ama teheccüd, işrak, kuşluk onları kılar. Namazlar ikiye indiği için namazlar 2 5 sabahın sünnet terk edilmez 2 çünkü o zaten inme yok akşam da terk edilmez çünkü akşam 3 onda inme yok ama öğlen 2. yatsıda inme var ha ben sünnetleri kılacağım kılsan daha faziletli ama Efendimiz Aleyhisselam kılmadı olurdu yolculukta şimdi yolculukta terk etmediği zaman bir meseleyi onda ne var çok dikkat edilmesi gereken bir mesele var mesela her ay 3 gün bir, 13, 14, 15 yolculukta bile olsa terk etmezdi Mesela tebarekeyle secde süreci, yolculukta bile terk etmezdi diye rivayetler var. Bunlar önemli. Ama beş sayfa yani, beş buçuk sayfa, Kur'an-ı Kerim'den, işte doğru düzgün, Allah'ım okumayı öğrenmeyi nasıb eylesin. Amin. Amin. Zeyd ibn-i buyuruyor, Mü'mine kıyamet günü ameli en güzel surette şekillenerek gelecek ve görünecek. Yüzü, elbiseleri, kokusu, yani öyle bir yanına oturacak ki, Hangi şey onu telaşlandırsa o ona emniyet verecek. Hangi şey onu korkutsa o ona rahat ol rahat ol. Ceceke Allah hayra. Allah seni hayırla mükâfatlar. Men ente? Sen kimsin ya diyecek. Şimdi kabirde, yanda, mahşerde, yanda, sıratta, müzan da her yerde herkes kaçıyor anam baban. Yanında bir zat var. Ama nasıl yüzü güzel, nasıl kokusu güzel, nasıl elbisesi güzel. Görülmemiş bir şey. Ortalık telaş, cehennem bir gürlüyor böyle, bütün mahşer halkının ödü kopuyor. Ona diyor ki, rahat ol, kendini rahat bırak, sana bir şey yok, bu sana değil. Aa, bu ne büyük bir emniyet, bu ne büyük bir garanti ve güvence, ya Rabbel alemi. Ya şimdi orada işte, oğlunu getireyim mi yanına deseler, bırakın oğlumu ya. Oğlumun günahını da bana yüklerler şimdi, öğretmedin onu diye. Ne olacak? Oğlum lazım değil. Sen dur mübarek, sen dur. Nurlu bir zat bulmuşum da. Ne yapacağım? Cennete gidersen oğlunu ararsın. Burası rahatmış yerleştik, yer de geniş. Oğlum nerede? O zaman sor cennete gidene kadar karıyı marıyı kim arar ya? Ayet söylüyor kaçacak. Ben mi söylüyorum? Kim arar neden? E başına bela arar. O diyecek ki bana şunu haksızlık etti, o diyecek ki, bana öğretmedi. Oho adam cennete gidecekken döndürürler adamı cehenneme. Yani ne lüzum var akrabayla görüşmenin mahşer Akraba Akrabayla burada görüş. sıla Rahim'e devam et. Mahşerde pek arayacağınızı tahmin etmiyorum. Cennette toplanacağınız garanti. Cennete girenin yanında öbürleri toplanacak. Hangisinin makamı yüksek? O dedenin yanına. Hepsi iltihak edecek. Ama 50.000 bin sene bir çetin süreç var. 50.000 bin sene. Diyecek ya mübarek sen kimsin ya? Anam kaçıyor, babam kaçıyor. Sen beni bırakmadın. Emaçarıfune sen beni tanımıyor musun hala edecek ya? de bir böyle boş bulunuyorsun beni soruyorsun. Fakat sahibi küfî ve dünya. Sen dünyada da seninle beraberdim. Kabrinde de seninle beraberdim. Ene ameluke. Ben sen amelinim ya. Namazın, orucun, zikrin, sohbetinim cuma geceleri, salavatlarım ya. Okuyalım haydi unuturuz sonra. Allahümme sallallahu ve sellim, ve mübarek ala şeydina Muhammedin nebiyil ummi el Habibil Ali al-Qadri, El azim al-Jahi ve ve sahbi. Amin. Vallahi amelin güzeldi. Onun için sen de beni güzel görüyorsun. Dünyada sen benim çok sıkıntımı çektin. Şimdi ben senin sıkıntını çekeceğim. Namaz kolay değil, abdest kolay değil, gusül kolay değil. Devam, devam, devam. Oruç, ibadet, zikir, uykusuzluk, açlık, susuzluk, yorgunluk. Tam ibadet yapayım dersen bayağı sıkıntılı işler var. Ama şimdi de ben senin evem zahmetlerini katlanacağım diyecek. Allah'ım böyle salih ameller bize müessereylesin. Amin. Allah'ım şu cuma geceleri şu sohbetlerimizi bize eniş ve yolda şeylesin. Allah'ım bu cemaatlere devam şabat nasip eylesin. Amin. Sübhanarabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme naseluke'l cennet. نأوذ بك من النار اللهم نسألك رضاك والجنة بك من سخطك النار اللهم نسألك الجنة وما قرب من قول وعمل نأوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك خير ما نسألك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى بك من شر محمد صلى الله عليه وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا صلى الله عليه سلّم التسليم كثيراً الحمد لله رب العالمين بجنّة سلام سنا رواح جنّة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين